Yeh, ye yeah, ye yeah, yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adımım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım bir radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal Madın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil Yada zerdeçal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan sen devam Ceryan yine gidi o güzel bahçe kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an ve an biz zengi diye çalmadılar radyolarda lan, lan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Can. Görse beni helal derdin Nelson Mandela Bursum şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. Ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Akılda kalır, yes. tepim havalı Ateş. Bu gecede hızlı, takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Dirin olsun boğulmam, açıl adamım Konuşulur repileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gecede bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç hadi çömünlenin. Oh, Sıcak oldu dedi gibi neden? Soha. Spotu da açar emin oh, Eski okul dedi adım Mihriban minimal. Seviyorum henüz silmini Minibar. Türkçe rapte yeni nesil bir var. <gülüyor> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Bil dedim helal sana bu. Kız nasıl bir kibar 1 bu iş meselesi itibar Ki Geç alacağız, kuku eselesi iltifat 3 Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sar can Yok ya Kardeşime dedim kurtar beni berkcan Bege Geldi aldı beni arka fonda derman Aşk Angara'ya selam gardaşımdır sercan Hava kapalı bu Ama akalım rüya bindim yürü bakalım Tabii radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım